Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala aleyhi ve sahbihi ve memvalah Bu hafta Allah nasip ederse inşallah geçen hafta bitirdiğimiz Tarık suresinden sonra gelen Ala suresiyle devam edeceğiz inşallah Ala suresi Mekki surelerden bir tanesi Fazileti veya kendisiyle alakalı e, sabit olan naslardan bir tanesi İmam Bukhari'nin sahinde rivayet ettiği şu hadis. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman Medine ehli çoluk çocuğu kadınıyla bu sureyi okumuşlar ve benzerini okumuşlar. Bununla alakalı bir rivayet sabit İmam Bukhari'nin sahinde. Gene İmam Ahmet'in müsnedinde takric ettiği hadise göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى denen Bu ala suresini okumayı severdi diye bir ibare bir lafız kaydolmuştur. Gene İmam Ahmet'in müsnedinde rivayet ettiği, senedinde tahric ettiği başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramda namazda bu sureyi okurmuş bir rekatta. Diğer rekatta da هَلْ أَتَاكَ حَد۪يفُ suresini bundan sonra gelecek olan sure o da. Yani bu iki sureyi beraber okurmuş. hatta cuma günleri de bir rekatta bu sureyi diğer rekatta diğer sureyi okulmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gene bununla alakalı olarak tabi ki e, muaz Hadisi diye bilinen meşhur bir hadis daha var. O hadiste de Muaz radiyallahu anhu kavmine e, peygamberle yatsı namazını kıldıktan sonra dönüyor ve onlara namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken namazda da Bakara suresinin tamamını okuyor. Bakara suresi de iki buçuk cüz. Yani bir cüz yirmi sayfa takviben altmış sayfaya yakın elli küsür sayfa çok uzun olunca adamın biri de namazdan çıkıyor gidip kısa bir namaz kılıyor bitirip evine gidiyor. Bu haber Muaz'a söylenince Muaz diyor ona söyleyin o münafıktır diyor. Sonra mesele Resulullah'a geliyor aleyhissalatü vesselam'a. Adam Muaz'ı şikayet ediyor. Ya Resulallah, Muaz bana münafık dedi deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ya Muad diyor. Sen insanları fitneye düşüren misin ey Muaz? E, ve ona tavsiye olarak bu sureyi söylüyor. Sebi hisme rabbike al-alâyi oku diyor. Bir de e, diğer surede e, was Geçen hafta tefsirini yaptığımız bu iki sureyi okumayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Yani bu manada e, surele, bu surenin faziletiyle alakalı sahih hadis kitaplarında sabit olan rivayetler genel olarak bunlar. E, surenin ilk ayeti bir isme rabbikel âlâ. Yüce olan Rabbinin adını tesbih et. Yani onun adını zikret demektir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la konuşur. Az önce namazda da okuyorken, Tin suresinin son ayeti, Allahu اللّٰهُ بِيَحْكَمُ hakimin bala. وَأَنَ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bu ayete cevaben Allah hakimler hakimi değil midir ifadesine karşılık olarak tabii ki Allah hakimler hakimidir ben de buna şahit et, et olanlardanım diye karşılık verilmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, gene اَلَيْسَ اللّٰهُ kafin abde Zümad suresinde dediği gibi Allah kuluna kafi değil midir orada da Resulullah bu ayeti okuyunca aleyhissalatü vesselam bela diye karşılık vermiş. Tabii ki Allah kuluna kafidir, Allah kuluna yeter. Buna benzer Kur'an'da birçok emir var ve karşılığı var. Mesela وَكَبِّرُ وَكَبِّرُ وَكَبِّرُ وَكَبِّرُ وَكَبِّرُ وَكَبِّرُ Size hidayet ettiği için onu tekbirle birleyin dediği zaman Allahu Akbar diye karşılık vermek gibi Bakara suresinde olduğu üzere. Yani buna benzer Kur'an'ın emirleri var. Tabi anlamak lazım ki ona karşılık verilebilsin. O yüzden سَبِّحِسْمَا رَبِّكَ الْعَالَى dediği zaman da şimdi hadisler var. Senetlerini ben tek tek zikredip de uzatmak istemiyorum ama İbn-i Mace'nin sahiplerinin, Ahmet'in gene Bukhari Müslüm'ün sahiline tahrik ettiği farklı farklı senetlerle hadisler var. Bu ayeti okuduğu zaman Subhan رَبِّيَ الْعَالَى diye Peygamber Allah zikredermiş. Namazlık. Yani Səb-i Hisma Rabbik Alâ, Alâ, El-Lâdi diye devam edermiş. Ee, bu da Peygamber'in unutulmuş sünnetlerinden bir tanesidir Aleyhisselatü Vassalâmin. Allah bu ayeti kelime diyor ki Rabbinin yüce ismini tesbih et. Gene bu ayetin tefsirinde İmam Ahmed'in tekrardan Müslid'de rivayet ettiği şu hadis nakli olunmuştur müfessirler tarafından. Subhanallah Alâ secdye gittiğimiz zaman yaptığımız zikirdir ve bu ayetin tefsirinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu söz nakledilmiştir. İc'aluha fi sucudikum. Onu secdelerinizde kılın. Yani secdenizdeyken Subhan rabbiyal ala diyeyim. Çünkü ne diyor? Sebbihism rabbikal alâ. Subhan rabbiyal alâ yani. Bu manada. Gene başka bir ayeti kerimede o ayet de Vakıa Suresi'nde var olan bir ayet. Eee Sebbihism rabbikal azim. Azim olan Rabbinin adını tesbih et. Bunun için de Peygamber Sarsan diyor ki اِجِعَلُوهَا فِي رُقُوِكُمْ Onu rukularınızda kılın. Yani rukularınızda bu zikri yapın. O yüzden rukumuzda da Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Yani böylelikle de neden ruku ve secdede bu zikirleri yaptığımızı öğrenmiş oluyoruz. Bu da bu surenin ilk ayetinin emrinin gereği olarak yaptığımız bir şeydir. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala lafzını telaffuz etmektir. Ellevzi o Allah ki e, onun ismi yücedir. Onun üzerine hiçbir şey yüce olamaz. Ala olmak, yüce olmak, üste olmak onun vasfıdır. Elledi öyle ki halaka fesevvvv Yarattı ve şekil verdi. Yani sadece yaratıp bırakmıyor, ona da şekil veriyor. Allah en güzel şekil verendir. Yani daha kainatta bilmediğimiz, tanımadığımız o kadar canlı var ki her birine şekil veren, her birini musavvir ismiyle Güzel güzel farklı suretlere koyan Allah Azze ve Celle Subh'ana ve Teala'dır. وَالَّذِي قَدَّرَ <فَهَدَى> O Allah ki قَدَّرَ Takdir etti. Yani O Allah ki takdir, kader dediğimiz şeyi yazdı. Tabi müfessirler bir iki mana veriyorlar. Birincisi قَدَّرَ'dan kasıt bahsettiğim kader, takdir edilmesi. Yani Allah subhanahu wa taala'nın herkese ömrünü, amellerini işte ya başına gelecek sıkıntıları veya başına gelecek nimetlerin hepsini daha yerler ve gökler yaratılmadan binlerce sene önce insanların kaderini bilerek yazmasıdır. Allah ne yapacaklarını bilmiştir sonsuz ilmiyle ve onların tercihlerini onlara yazmıştır. Bunun birinci tefsiri iken ikinci tefsiri de miktar, ölçü. Yani kainatta hiçbir şey ölçüsüz değildir. O matematik kuralları vesaire öyle durup dururken öyle halalade kafadan çıkan şeyler değil. Bunlar aslında Allah'ın Adem'e öğrettiği, Adem'in genlerinde saklı olan, sonradan insan ilim okumakla öğrendiği bilgilerdir bunlar. O yüzden bilim yani genleri araştıran bilim adamları derler ki insan oğlunun DNA'sında milyonlarca kütüphane dolusu kitap kadar bilgi saklıdır. Yani insanın okuduğu bilgiler sadece var olan bilgileri ortaya çıkarmasıdır. Onlar aslında zaten yapısında, aklında sabittir. Çünkü Allah Celle Celal'u Adem'i yarattığı zaman ayette dediği üzere وَعَلَّمَ آدَمَ esma كُلَّهَا Allah bütün isimleri Adem'e öğretti. O isimlerin bir sınırı yok. Yani isim derken eşyanın isimlerini Allah öğretti. Yani her şeyin hakikatini öğretti Allah subhanahu wa ta'ala. İlim verdi ona. O ilimden tek kasıt şer'i ilim değil. Dünyevi ilimler de var bunun içerisinde. Netice itibariyle Allah subhanahu wa ta'ala bunu takdir etti. Belli bir miktara koydu. İnsanların hayatlarındaki şeyleri mesela bütün insanların vücut yapılarının birbirine olan orantıları işte meşhur bilim yani hani az çok internette video karıştıran herkes bilir o 13 nokta bilmem kaç bir tane bir rakam var yani bütün cisimlerin eni boyu birbirine bölündüğü zaman ortaya çıkan oran. Bu oran ne kadar tutarlı olursa bu denen rakama yakın olursa cisim o kadar güzel oluyor. Yani ister insanda bu böyle olsun, ister cansız bir cisinde olsun, o oran boyun ve enin birbirine olan oranı o rakamı tutarsa, o çok göze bütün insanların gözün hoş gelen bir şey oluyor. Netice itibariyle bunların hepsini ölçüye koyan alemlerin Rabb'i, Allah en doğrusunu bilendir burada "qaddara" yani takdir ettiği kelimesinde neyi kastettiğini en iyi bilen Allah سبحانه تعالى. Fehde dilediğinde hidayet etti ondan sonra, ölçüsünü koydu, kimin ne kadar iman edeceğini. Kimin ne kadarının da iman etmeyeceğini Allah zaten sahih şu hadiste rivayet edildiği üzere Adem'i yarattığında ve Adem'in sülbünden zürriyetini çıkardığında zaten bir topluluk çıktı. Dedi ki bunlar cehennem ehlidir. Sonra tekrar sülbünden bir topluluk çıktı bunlar dedi cennet ehlidir. Cennet ehlinin de cehennem ehlinin de miktarını belirledi. O yüzden ayetin birinci kısmını miktara tefsir edenler dolayısıyla burada ayete böyle bir ilişkilendirme yapabilirler. Ama Allah dediğimiz gibi neyi irade ettiğini, çünkü sözün sahibi o, neyi irade ettiğini en iyi bilen Allah Subhanahu ve Teala'dır. وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعَى Gene o Allah ki Subhanehu ve yem yemyeşil otlağı çıkardı. Burada mar'a kelimesinden kasıt bütün nebat ve bitki çeşitleridir. Yani topraktan elde ettiğimiz meyve, sebze, ekip karşılığını aldığımız her şeyi içerisine alan bir kelimedir. Ee, ve devamındaki ayette diyor ki فَجَعَلَهُ غُثَاءً ahwa Ardından onu kuru kara bir duruma soktu. Yani yeşertiyor ki biz bunu biliyoruz. Bunun ne demek olduğunu. Yaz ve kış mevsimlerinde bu tabiat değişikliğe uğra. Yani yazın toprak nebat bitirir, yeşillikler uzar, kışın oğutlar sararır, kurur. Bahardan kışa geçerken kışın artık kar sebebiyle Hiçbir yeşillik kalmaz, ağaçlar meyve açmaz, yaz oldu mu meyve açar. Dikkat ediyorsan sürekli bir ölme dirilme gibi. Burada bir teşbih var, temsil var. Toprak öldükten sonra diriliyor, dirildikten sonra ölüyor, diriden ölüyü çıkartıyor. Allah aslında bir ayet gösteriyor insanlara. Yani siz ölüydünüz ki Allah bizi ilk yarattığında bizler ölüler, cesetler olarak duruyorduk. Sonra Allah bizlere ruhundan üfledi ve her birimiz ne olduk? Allah'ın fazlıyla, keremiyle ruha sahip olduk. Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle bunun ardından bizi tekrardan dünyaya gönderdi ki dünyaya gelişimiz dirilişimizdir tekrar ölümümüzden sonra. Tekrar yaşadıktan sonra öleceğiz, öldükten sonra Allah bizi ahirette tekrar diriltecek. Bunun çok normal, basit bir şey olduğunu aslında Allah bize bu kainata koyduğu ayetlerle gösteriyor. Ve Allah ayet-i de diyor ki yerlerde ve göklerde nice ayetler vardır da o kafirler sadece bakıp da geçerler onlara. Yani idrak edip fehmetmezler Onun niye öyle kılındığını. Yani güneş şey, yazın meyve niye veriyor da kışın kuruyor aynı ağaç. Yani kafir sadece bakıyor. Kendince yorumlar yapıyor. Yok karbondioksit o gelmiş bundan az gitmiş bu mineral katılmış toprağa ondan bu çıkmış. Yani yaptığı sadece zahir şeyler, yorumlar. Oysa ki bunun batınında bir şey var. Batında var olan şey Allah subh'ana ve teala'nın ölme ve dirilme fiilini oğlunun aklına çakması. Başka bir izahı yok. Allah bize o yüzden burada فَجَعَلَهُ غُفَاءً ahva Kuruduktan sonra Allah ne yaptı onu? Tekrardan diriltti, yeşertti. Allah buna kadir. سَنُكْرِيُكَ فَلَا تَنْسَ Biz sana okuyacağız diyor. Sen de bunu unutmayacaksın. Tabi burada peygambere bu ihbar. Bu Allah'tan Peygamber'e yapılan bir vaattir Celle Celaluhu'dan. Çünkü Peygamber unutmaz, o diyor ki ben unutmam, bana unutturulur. Yani unutturulması aslında ümmete bir ibret olması içindir. Yoksa e, pe, Peygamber de insandır, bu demek değildir. Peygamber unutmaz, Peygamber unutur, Allah'tan başka herkes unutur. Yani eğer bir insan unutmasaydı o zaman haşa Allah benzerdi. Allah ortağı olmayandır, sıfatlarında eşi benzeri olmayandır. Unutmak insanoğluna, mahlukata has bir şey. İnsanlara ve cinlere has bir şey. Unutabilir insanoğluna. Allah Azze ve Celle, subhanahu wa ta'ala, peygambere de unutmayı takdir etmiştir. Bütün peygamberlere ama onların unutmaları nedir? Ümmetleri için birer ibrettir. Mesela bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldırırken, dört rekat yerine iki rekat kıldırıp, dört kıldırdığını zannetmesi, unutması. Ardından sahabenin namaz kısaltıldı mı ya Allah diye söylemesi üzerine, Dört mü kıldık, iki mi kıldık tartışmasının üzerine kalkıp iki dekatı daha kılmasıdır ve ardından zaten bunu söylüyor. Ben unutmam, unutturulur. Niye? Allah bize böyle bir hal başımıza gelirse ne yapacağımızı peygamber üzerinden öğretir. Yani biz de unutabiliriz insanız. Unuttuğumuzda namazımızda ne yapacağız? İşte peygamberin yaptığını yapacağız. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala peygambere diyor ki, Biz sana okuyacağız. Sen de unutmayacaksın bunu. Çünkü peygamber vahiy alırken vahi geldiği sırada da kendisi ezberlemek adına tekrar ediyormuş. Yani ezber yapan talebeler bilirler ezber sessiz ezber diye bir şey olmaz. Yani okuma siz ezberlemek istiyorsanız sesli okumalısınız. Kulağınız bunu duymalı, beyniniz onu kaydetmeli. Ezber böyle yapılır. Öbür türlü böyle sessiz ezberleyenler hep kötü ezber yaparlar. Bir de o ezberleri hatırlayamazlar, birbirlerine karıştırırlar. Ama doğru okursanız okurken, bak yanlış okusanız yanlış ezberliyorsunuz. O yüzden doğru okumak zorundasınız. Çünkü kulağınız duyduğunuzu beyniniz kaydedecek. Peygamber sasamda vahiy sırasında okumaya gayret ediyor. O yüzden Kıyamet Suresindeki ayette Allah subhanahu aleyhi sellem, sen dilini oynatma. Onu senin kalbine koymak bizim işimiz diyor. Sen bu noktada kendini şey yapma, yorma. O yüzden Allah bu ayette de aynı manada diyor ki biz sana okuyacağız, sen unutmayacaksın. Yani kendini bu konuda şey yapma. İlla mâ şâllâh, Allah Allah'ın dilediği kadar e, Allah subhânâhu ve teâlâ sana kadar irade ettiyse, ne kadar vahiy dileyecekse bu şekilde diye tefsir edilebilir. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakfa. Şüphesiz o Allah ki gizli de bilir, açık olan da bilir. Zaten Allah'ın görülen ve görülmeyen bütün her şeyi bildiğine itikat etmek, buna inanmak olmazsa olmaz. Yani kişinin imanı için olmazsa olmaz tasdiklerden bir tanesidir. Da burada yani yeri gelmişken söylemek istiyorum. olayla ilintili olduğu için Allah her şeyi bilendir. O da alim sıfatının gereğidir. Allah'ın alim sıfatı ise yaratma sıfatı gibi bütün müşriklerin bildiği bir şeydir. Allah'ın alim sıfatı da halik sıfatı gibi yaratma sıfatı gibi Müslüman müşrik herkesin ortak olduğu sıfatlardır. Nitekim bunu tasdik eden Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. İşte sorsan yerleri gökleri kim yarattı? Şüphesiz Allah diyecekler. Müşriklere Allah diyor. Allah her şeyi bilen değil midir? E müşrikler biliyor ki bunu bir ateist de sizden misiniz Allah her şeyi bilendir? Ve ateist zaten Allah'ın varlığını kabul etmiyor. Neyle hüccet getireceksin? Ama Allah müşriklere bildikleri şeylerden hüccetler, deliller getiriyor. Çünkü müşrikler bile Allah'ın alim sıfatını tasdik ediyordular. Zaten ehli sünnet vel cemaati mutezile, kaderiye, ee, havaris, cehmiye gibi ehli sünnet vel cemaatin yoluna muhalefet eden, yani sahabenin peygamberden öğrendiği itikada muhalefet eden bidat fırkalarla bile ittifak halinde olduğu beş sıfattan bir tanesidir alim sıfatı. Yani bunu bilmek için şeriat bilmeye, duymaya gerek yok. İnsanoğlunun fıtratında ne, nerede doğarsa doğsun Allah'ın her şeyi yarattığını ve her şeyi bildiğini ikrar gibi bir fıtrat gizlidir, saklıdır. Yani bu ilim fıtriidir. Allah'ın bu konudaki hücceti fıtratla insanlara kaim olmuştur. Ama şeytanlar o fıtratları bozmuştur, o başka bir şey. Allah subhanahu wa hadis-i de diyor ki اِنِّي ibade اِبَادِ حُنَفَاءُ وَجْتَلَاهُمُ الشَّيَاتِينَ Ben kullarıma hanifler olarak yarattım. Yani onlar tevhid ehli olarak aslında bir fıtrata sahipler. Ama şeytanlar o fıtratları bozdular. Netice itibariyle alim sıfatı da Allah'ın fıtrata koyduğu ve hücceti de delili de bu konuda fıtratla ikametli ettiği sıfatlardan bir tanesidir. Bugün üç tane müşriye müşrik demeyeceğiz diye Allah'ın peygamberinin hanımı Ayşe radıyallahu anhaya Allah'ın her şeyi bildiği sıfatını inkar etmek gibi bir pisliği yapıştıran sapık zındıklar var asrımızda. Diyorlar ki bu kadar müşrik Müslümandır çünkü Ayşe demiş ki peygambere Müslim hadisinde Allah her şeyi bilir mi? Peygamber de karşılığında demiş ki evet. Bak Ayşe Allah'ın her şeyi bildiğini bilmiyor. Ama Ayşe kâfir olmadıysa bunlar da işledikleri küfür ve şirkte kâfir olmaz diyorlar. Şüphesiz onlar fakat iftiraa ifmene azîme çok büyük bir iftira ile iftirada bulundular. Çünkü İmam Müslim'in sahihinde bu hadisin doğru tercümesi şöyledir. Ayşe diyor ki Allah insanların gizlediklerini bilir mi? Kâlet <gülüyor> ne'am. Ayşe kendisi cevap veriyor. Diyor ki evet. En basit ilim talebeleri bile bilirler ki hadis usulünde bir hadisten istidlal ve delil edilmeden, delil çıkarmadan, istidlal yapmadan önce o hadisin bütün rivayetleri, lafızları cem edilmesi gerekir. O yüzden Aişe <gülüyor> radıyallahu anha gibi ümmetin en fakihi kadınlar arasında, Aişe gibi en çok hadis rivayet eden sahabe, Aişe radıyallahu anha gibi peygamberin evinde büyümüş peygamberin talebesinin Allah'ın her şeyi bildiğini bilmediğine iddia etmek şüphesiz Allah'a, Resulüne bu dine yapılmış en büyük ihanettir. En büyük hainliktir. O yüzden Allah hani bu ayette dedi ya, Allah gizli ve açığı de Bu Allah'ın alim sıfatının bir gereğidir. Bu alim sıfatını tasdik etmek de değil şeriatı duymakla, fıtratla tasdik edilen bir şeydir. O yüzden bugünkü sapıkların iddia ettiği meseleyle, ee, Ayşe hadisinin uzak yakın hiçbir alakası yoktur. O Allah ki gizli ve açığı bilendir. Müşrikler bile bunu tasdik etmiştiler. Kaldı ki Ayşe bunu nasıl tasdik etmekten uzak kalsa. وَنُيَسْسِرِكَ <gülüyor> لِلْيُسْرَا Biz sana kolay olanı kolaylaştıracağız. Yani bu dini yaşamak sıkıntıdır. Allah ayette diyor ki kabur عَلَى الْمُشْرِكِنَ مَا تَدْعُوْهُ مِلَيْهِ Senin müşrikleri çağırdığın şey müşriklere büyük geldi diyor bugün çok adama da bu tevhidi anlattığınız zaman diyor ya çok şey istiyorsun yani bu çok zor bu din yaşanır mı diyor bir tanesini anlatıyorum diyor taş mı yiyorsunuz diyorum ne alakası var ben bu inançla İstanbul'un ortasında 21. yüzyılda çok rahat her insan gibi hayatını yaşayabilen biriyim ama bu dini de yaşıyorum adama büyük gelmesinin sebebi şirki küfrü çünkü Allah zaten Kur'an'da beyan etmiş. Senin müşrikleri çağırdığın şey müşriklere büyük geldi diye. Bu onlara zor olsa da ki sebep-sonuç ilişkisi açısından baktığınız zaman iman zordur. İman ettiğiniz zaman bela ve musibet yanınızdan ayrılmaz. Hapis gündeme gelir. cihad gibi bir vacibiniz vardır. Ölüm ve korku sizin için kaçınılmazdır. Mal biriktiremezsiniz, malınızı Allah yolunda vermeniz gerekir. Ne kadar insanın korktuğu dünya adına şey varsa iman ettiğiniz zaman hepsi başınıza gelecek. Tabi bu zor sebep-sonuç ilişkisi açısından ama Allah'a göre bu kolay. Allah'ın kolaylaştırdığına kolay. Biz sana kolay olanı kolaylaştırırız. Adamın birine ev, araba, Allah yolunda infak etmek çok basit. Hiç umurunda bile değil. Kalbi cız yapmıyor bile. Bırak bu adamın ev infak etmesini 20 milyon verirken aklından 50 tane şeytan şüphesiz vesvesesi geçiyor ya. Yani. Niye? Birine kolay olan diğerine zor. Allah öyle dilemiş. Çünkü ayeti de Celle Celaluhu diyor ki وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Allah size imanı sevdirdi. Bak sana zor gelmiyor ötekine zor gelen. Ya kim şimdi savaşacak bomba, bana para verseler diyor, o bombaların altına gitmem diyor. E adama para vermiyorlar, adam cebinden para veriyor, ağlıyor, yalvarıyor gitmek için. Birine güzel olan diğerine kötü, niye kötü, niye zor? İşte iman, Allah'ın kalbe sevdirdiği iman. Ee, gene aynı ayet kerimenin içerisinde Allah subhanahu aleyhi ve lakin kerraha ileykumul kufra vel fusuqa Allah size isyanı fıskı ve küfür kerih gösterdi. Ben şimdi herkese sorsam Allah'ı seven var mı? Herkes diyecek ki herkes biz Allah'ı seviyoruz. Onun önemi yok. Zaten müşriyi de seviyor Allah. Allah sizi ne kadar seviyor? İtaatleri ne kadar kolaylaştırdıysa bilin ki o kadar seviyor. İsyanlar size ne kadar da zorsa yapamıyorsanız <gülüyor> isteseniz dahi Allah sizi o kadar seviyor. İsyanlar sizin için kolaysa, fısklar sizin için kolaysa, itaatler zorsa bilin ki Allah o kadar sizi sevmiyor. Allah'ın kuluna kadar sevdiğini görmek isteyen varsa hayatını bir tahkik etsin, te etsin. Allah'ın kuluna kadar sevdiğini öğrenmek isteyen varsa e zaten çoklarının umurunda değil Allah onu sevmiş sevmemiş. İtaatin bize zorlaştırılması masiyetlerin bize kolaylaştırılması Allah'ın bizi sevmemesinden. Allah'tan afiyet diliyorum. Allah bize masiyetleri, küfrü ve isyanı zorlaştırsın bize itaattleri kolaylaştırsın çünkü bu Allah'ın hem peygambere peygamber üzerinden de ümmete yaptığı bir kitaptır one yusiri yusra kolay olan da sana kolaylaştırırız fadakir in nefaati dikra sen hatırlat fadakir in nefaati dikra sen hatırlat hatırlatmak fayda verir hatırlatmak kime fayda verir ancak mümine ancak fayda almak isteyene ki ayetin devamındaki diğer ayette bunu söylüyor. <gülüyor> korkan hatırlar. Sen hatırlat ancak korkan, haşyet duyan hatırlayacak. E adama hatırlatıyorsun duvara konuşuyorsun sanki. Buradan girmiş buradan çıkmış. Ya, bu ne dedi diyor. Adam dinliyor. Lan, bir şeyler konuşuyor ama münafıklar da onu diyordular Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Onlar diyor peygamberin yanına çıktığı zaman derdi biri diğerine. Bu ne dedi az önce ne anlattı dedi. Niye adam hiçbir şey kafa girmiyor. Duymak kafaya girmesi, kalbe girmesi demek değil. Seyezekkaru meyahşa. Haşyet kattedir. O yüzden Allah demiyor. Allah Allah'tan korkanlardan bahsederken diyor ki inname yahşallaha min ibadihi'l ulama. Allah'tan alim kullar haşyet duyarlar. Şimdi alim deyince hemen akla gelen şey, kim ne kadar dini biliyorsa alimdir. Alim, Allah'tan korkandır. Allah'tan haşyet duyandır. O Allah'ı bilmiştir. Alim bilen demektir. Alim bilen demektir. Kim Allah'tan haşyet duyduysa o alimdir. İlmi kitaplarla yüklense eşek gibi, Allah'tan haşyet duymuyorsa o cahildir. O yüzden Allah, alimler korkar ayetinde, اِنَّمَا يَخْشَ Allah'tan kahyet duyarlar, kahyet demiyor, ya kafu min Allah, kafu min Allah. Kafet fiilini kullanmıyor, kahyet fiilini kullanıyor sadece. <gülüyor> Çünkü kafet, kahyetin içerisinde bir furu. Kahyeh, haf, kafet denen, yani korkmak denen fiilin içerisinde bir furu. Kahyet, korkuyu içerisine alan bir kelime. Severek. Severek korkmanın adı. Yoksa kuru kuruya bir korku haşyetle ifade edilmez. Yani korkumuzun sebebi Allah yakacak. Biz ateşten korkuyoruz. Ateşten değil Allah'ın rahmetinden uzak kalmaktan korkuyoruz. Kul isyan ettiğinde Allah'a hatırlamıyorsa Allah'a ya Rabbi benim için en büyük azap senin sevgin ve rahmetinden uzak kalmaktır korkusunu Aklına getirmiyorsa. Tek korkusu cehennemse o ona yeter zaten. Helak olmak için. Bizim için en büyük azap yaptığımız isyanlar sebebiyle Allah'ın bizden sevgisini çekip almasıdır. Kötülükleri yapmamıza rağmen Allah'ın hala bizi sevdiğini zannetmemiz en büyük belamızdır. Bela ve musibet için hapsedilmeyi beklemeyin. Niceleri hapsedilmeden öldüler. Bu dine inandıklarını iddia ettiler. Münafıklar, nifak sahipleri, kalbi hastalar. Hiçbir bela gelmedi başlarına bu dini yaşarken. Çoklarını gördünüz bu meclislerden yıldızların kaydığı gibi kayıp kayıp gittiler. Hiçbirine bela gelmedi. Geldi aslında en büyük belaları Allah'a karşı yaptıkları isyanların karşılığında hala Allah'ın onları sevdiğini zannetmeleriydi. Ama Allah'ın kendilerini sevdiği kullara Allah belaları ve musibetleri gönder. Onlar hala bu dine sahip çıkıyorlar. Onlar hala bu dini sahipleri ve onları Allah hala seviyor. En büyük azap kula, en büyük azap Allah'ın sevgisinden mahrum kalmasıdır. Bununla kalp haşyet duymuyorsa, korku duymuyorsa o kalp ölmüştür, diri değil. Cesedin, bedenin, etin kemin yaşıyor olması, kalbin yaşaması demek değil. O yüzden, فَذَكِّرْ in فَعَةِ vikra Hatırlat, hatırlatmak fayda verir. سَيَذَّكَّرُ <gülüyor> مَنْ Korkan, haşşet duyan hatırlar. Başkası hatırlamaz. Kur'an'ın ilk ayeti zaten bu. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَنْ Bakara Suresinin ikinci ayeti. Bu o kitaptır, şüphe yoktur. Allah'tan korkanlara hidayet kaynağıdır. Niceleri okuyor bu kitabı, bu kavim işte. En son Gezi Parkı olayları. Adamlar dindar diye Tayyip'e saldırıyorlar. Tayyip de dindar diye geçiniyor. Taraftar topluyor kendine, iyice adam. Dersin sanki şeriatı getirmiş, içki haramdır diyor. Adam altı üstü diyor ki iki saat satmayın. Ahmaklar sürüsü de zannediyor ki o içki haram kıldı. Allah Subhanahu ve teala çekmiş almış, hatırlamayı almış, Kur'an'ı okuyor. Kur'an'daki iski haramdır ayetini okuyunca zannediyor Tayyip'in yaptığı onu haram kılmaktır. Allah onu sevmiyor, anlayışı çekmiş almış ondan işte. Allah Subhanahu ve teala azze ve celle bizi severse bize anlayış verir. Bizi severse itaatleri kolaylaştırır. Bizi severse masiyetleri zorlaştırır. Herkes bu anlattığım ölçüyle kendini ölçsün. Herkes itaatine isyanına baksın. Allah'ın ne kadar sevdiğinin neticesini kendine itiraf etsin. Başkasına değil. O yüzden Allah Azze ve Celle hatırlat dedikten sonra korkan fayda görür diyor. وَيَتَجَنَّبُهَ الْاَشْقَى Allah subhanahu wa ta'ala... şaki olan eşka, eşkıya bu kökten geliyor aslında. Eşka, kötü bedbah kişi. O diyor bundan kaçar, içtinap eder. Eşka. Hatırlatmaktan, nasihatten kaçar. Başka ayeti kerimede dediği gibi o kafirler nasihatten Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçıyorlar diyor. Yaban eşeği Arapçada Zebra'nın adıdır. Var ya siyah çizgili, siyah beyaz hayvan. Aslanlar belgesellerde onları kovalıyorlar. Allah onu anlatıyor. Ölüm korkusuyla nasıl kaçıyor? O da öyle kaçıyor nasihatten. Ya benim ihtiyacım yok falan böyle. Kibir. Her tarafı sarılmış titriyor kibirden. İliklerine kadar işlemiş kibir. Benden başka kim bilebilir? E sen kimsin? O yüzden peygamber ediyorlar. O her sözü dinleyen bir kulaktı. Niye? Peygamber herkesi dinliyordu. Ahmada da dinliyordu, akıllıyı da dinliyordu. Yeri geliyordu kendinden imanca alttakini de dinliyordu. Yeri geliyordu ilimde alttakini de dinliyordu. Hendek gazvesinde Selman'ı dinledi. Hendek kazma fikrini ondan aldı. Daha niceleri ondan sonra Kadisiye Savaşı'nda da gene Halid komutanken yanlış hatırlamıyorsam Halid Değil, Sad Adam bir tanesi mesela filler noktasında bir savaş taktiği olarak nasihat veriyor. Onlar peygamberin talebeleri oldukları için insanlara kulak veriyordular. Ama kibir sahibi nasihata kulak vermez. İster bu nasihat dinin aslında olsun, ister furunda olsun. He? Nerede olursa olsun nasihata kulak vermeyen bir kulak kulak değildir. Nasihat herkes için geçerli Vatandaşın biri diyor ki sen alim misin diyor bana nasihat ediyorsun. Veya sen alim misin o adama diyor itiraz ediyorsun diyor. O alim sen değilsin. E kardeşim bu din alimlerin dini Peygamber'e Yahudi nasihat etmiş. İmam Nesai takirc etmiş sünneninde. Ahmet de çıkarmış. Yahudi'nin biri gelip diyor ki ya Muhammed ne güzel kavimsiniz. Bir de Allah ortak koşmasanız. Diyor subhanallah biz nasıl Allah'a ortak koşuyoruz? Diyorsunuz ki sen ve Allah dilersen. O küçük şirk yani. Sen ve Allah dilersen küçük şirk. Ama adı şirk. Allah'ın affedebileceği şirklerdir. Büyük şirk gibi Allah'ın affetmeyeceği değil. Peygamber dönüyor kavmine diyor ki den ki önce Allah sonra sen dilersen. E güzel kardeşim Yahudi gibi lanetlik bir kafir peygambere nasihat etmiş de peygamber ona kulak vermiş. Affedersin de senin alim göğe çıkardığın adam. Peygamber mi? Ben de Yahudi miyim yani? Madem o alim, ben de Müslüman, e bırak da benim de nasihat etme, benim de bir nasihatte bulunma hakkım olsun. Onun bana hakkı olduğu gibi, benim de ona bir hakkım olsun. Yani. Despot yönetimler gibi sadece diktatörlerin konuştuğu bir ortam değil ki İslam yani. E tamam onlar konuşacak, ehli konuşacak da, yeri geldiğinde görevin dışında da ehli biri olabilir. Onun da gördüğü şey ehliyetin gereği olabilir. Onun nasihatine de kulak vermesi. Ama kibirlis insan nasihatten uzak durur. Kibir sahipleri nasihattan uzaktır. O yüzden zikir onlara fayda vermez. Vayet cennet bu hal eşkıa. Elle diyaslan O ki büyük ateşe ulaşacak. Ki Allah izzetime celalime yemin olsun ki diyor hadisi kutsi de sahih senetli hadiste. İzzetime celalime yemin olsun ki. Kim bana karşı ibadette müstekbir olursa, kibirli olursa onu ateşin ortasına oturtturacağım diyor. Ya bugün insanlar var namaz kılacağım 50 tane affedersin 50 dereden su naz getiriyor. Ya ister kıl ister kılma bana ne kardeşim sanki bana kılıyorsun yani. Bana, ben sana ecir vermeyeceğim ki zaten. İtaat ediyorsan et istersen etme keyfin bilir bana etmiyorsun ibadetin Allah'a. Cihad ederken ister et ister etme bana ne kardeşim? Bana yapmıyorsun ki ibadetini alemden Rabbine yapıyorsun. Hangi hayır ibadet varsa hepsi Allah'a. O yüzden senin ciddiyetle ve gayretle onu başındaki insana değil Allah'a yaptığının şuuruna varıp her an Allah seni görüyormuşçasına yapabileceğin her hayırda İşini tam kamil yapmandır İslam'ın adı. اَلَّذ۪ي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَةِ ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا Orada ölüm de yok, dirilmek de yok. لَا تَدْعُوا يَوْمَ ثُبُورًا وَاحِلًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَث۪يرًا Allah Cennem ehline böyle diyor. Bir kere ölümü temenni etmeyin, çok ölümü isteyin diyor. Ama ölüm yok, bitti. Burada cihada gitsen en fazla öleceksin. Zaten korku anında kafan... Yani şoka giriyorsun, ihlal oluyorsun, kafa kapanıyor, artık yoksun yani. Belki gelen şarapnelin acısı bile senin hissiyatında olmayacak dili. Niye? Kaza anında insan bayılır, hiçbir şey hatırlamaz. Uyanınca ne oldu diye soruyorlar. He? Öldüğünde bu olacak yani en fazla. Ama cehenneme girdiğin zaman cehennemdeki azaba düşer olduğun zaman ondan çıkış yok. E şimdi Adamlar bizi öldürecekler, hapsedecekler. Bu dini yaşarsak, söylersek, konuşursak, anlatırsalar bunu yapacaklar. Bunun hesabını yaparsak, o zaman bu din yayılmaz. Taşın altına birileri elini koyacaklar. Bedelini ödeyecekler. Bedelsiz hiçbir getiriyor. Herkes bedelini ödeyecek. Herkes üzerine büyük alacak. Bu davet yayılacak. Tevhid yayılacak. Her peygamberin, Daveti gelmeden önce Allah davetin kapılarını açmış, ortamı davete müsaitleştirmiş ve hak ehlini Allah kolaylaştırmıştır ortamı. Ya bugünkü gibi CHP'liler başta olduğu zaman Alevi kökenli, etnik kökenleri, sol komünist yapılanmalar dayanan büyük hükümet bu ülkenin başında olsa böyle toplanabilir misiniz? Böyle ders yapabilir misiniz? Daveti böyle rahat açıktan yapabilir misiniz? Yok. Allah bak fırsat tanıyor o zaman bugün çalışma vakti yarın birinki sıkıntı dönemi gelecek. Çünkü o artık kemaliyete erişip olgunlaştığı zaman hal değişecek. Her zaman değiştiği gibi geçmiştir. O zaman işte kim sabredecek? Sözünde samimi olanlar. Temizlenecek ortalık ondan sonra karanlıklar aydınlığa çıkacaklar. Yani. Bugün bütün dünyada bak bugün Suriye'de giden savaş değil ki devlet siyaset savaşı. Bugün inanç savaşı var. <gülüyor> İmamların geçmiş alimlerin cihat ahkamını anlattıkları bütün kitaplarda ama bütün kitaplarda Hristiyanlarla ve Yahudilerle yapılan savaş diğer kafir tayfelerle yapılan savaştan daha öndedir. Neden? Çünkü diyor Abdullah İbni Mübarek o inanç için yapılmıştır, din için yapılmıştır. Bugün Hizbullah örgütünün, latın hizbi olan, küfrün şirkin e, önderi olan rafizilerin kinleri Arap dünyasında en meşhur, en çok izlenen televizyonlarda ağızlarından akıyor. Kusayr'dan sonra neresi var diyor? Diyor, harameyinde namaz kılacağız. Mekke Medine hedef ediyor. Bukhari'nin, İmam Bukhari'nin Ayşe'den rivayet ettiği hadis boşa mı zannediyorsunuz siz? Kıyamete yakın bir ordu, kafir bir ordu, Kabe'yi yıkmaya yürüyecekler ya. Allah onları yerin dibine batıracak. Bunlar şeytan etbaalar. Bunların getirdiği, rafizilerin getirdiği, şiaların getirdiği din, küfür dini, şirk dini. O yüzden bugün beşer düşecekken hemen devreye girdiler. Beşer onlar vesilesiyle şu anda varsa var. Yoksa beşerin adamlarının inancı yok, dini yok fasık facir adamlar içki zina fuhuş alkolün içinde çok doğumrun dedi. beşer düşmüş düşmemiş. Kim arpayı veriyorsa ona tabi oluyorlar. Kim önlerine arpa döküyorsa onların askeriyle. Ama öbür taraf inanç için savaşı. O zaman inanç için savaşsa bu savaş en büyük savaş. Ve böyle de gidecek bundan sonra da. İşte Müslüman etrafında var olan, etrafında yaşanan bu büyük gelişmelere ahmak insanlar gibi bakıp geçmez. Göreceksiniz her tarafı yakan ateş çıktı yani. Müminin ferasetinden korkun o baktığın vahyin nuruyla bakar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hala dünyada yaşanan şu gelişmelere bakıp da böyle her şeyin güllük gülistanlık gideceğine inanan var mı? Suudanibistan devleti Amerika yalakalığından mücahitleri hapse doldurup Onları şehit etmekten başka hiçbir şey yapmadı bugüne kadar. Ama Rafizi İran devleti asker yetiştirdi, silah tehciz etti. Göreceksiniz yakında onlar ehli sünnet, yani ehli sünnet derken, ehli sünnet kendini adamın sünniliğe nispeti sadece ben müslümanım demek. Onlara bile tahammülü yok. Bizim adımızı Vahabi, Selefi kafirler koymuşlar. Apaçık fetvalar veriyorlar bulduğunuz yerde öldürün diye. Ha iman bak böyle bir şey işte. Göreceksiniz o ateş kaç tane yeri yakacak yani. Öyle oturmakla, öyle pasif kalmakla, öyle bunları görmezden gelmekle gerçeklerden kaçamayacağız. Onun için bugünden şu az olan vaktin kıymetini bilip tevhid davetini yayın. Her tarafa tevhidin ne olduğunu anlatın, dinin ne olduğunu anlatın. Yayın insanlara tevhidi, görsünler gerçek hakkının ne olduğunu insanlar. Çünkü yarın zor bir gün. Vallahi yarın zor bir gün Müslümanlar muvahitler için. Göreceksiniz ne kadar zor olduğunu. Tayyip Erdoğan'ın dediğim gibi bırakın haram demi içkiyi, iki saat içkiyi yasakladı diye yaptıkları tek şey dini olan buğzları ve küfürleri. Tayyip Erdoğan da her dakika iman tazeliyor onların küfürlerine. Her dakika demokratız, demokratik yollarla çözeceğiz, demokrasinin yaşatıcılarıyız, demokrasiyi kurtaranız, en iyi demokrasiyi tatbik edeniz, Demokrasi dediğin küfrün ta kendisi işte. Bak onlar demokrasi oyuncakları ellerinden çıktı. Şimdi büyüttükleri çocuk kontrollerinden çıktı. Normalde demokrasi şeriatı yok etmek için ortaya attıkları bir yalandı. Şimdi bakıyorlar kendi koydukları yalanla bile bu kendine Müslüman diyenler onların tepelerine çıktı. Bak adam iki tane bir tanesi CHP milletvekili bir tanesi de o Gezi Parkı olayını başlatan bir tane sanatçı ikisine diyorlar. Mesela ağaç meselesi değil. Hala anlamadın mı diyorlar. Televizyonda. Hala millet anla, ya milletin hala kafasında böyle basit ufak tefek şeyler var ya. Yani. Şu anda bastırıyorlar. Niye arkada büyük lobiler var? Şu an ortalığın karışmasına ihtiyaç yok. Aha yazıyorum buraya. Allah Subhanahu wa vaktini bilir, saatini, tarihini bilir. Irak'a karıştırdıkları gibi. Bugün Irak'ta Sünniş'i hepsi birbirini öldürüyor. Hiçbiri haberlere çıkmıyor. Hiçbiri. Suriye'yi karıştırdıkları gibi burayı da karıştıracaklar. 50 sene, 100 sene, 200 sene onu Allah bilir ben bilmiyorum. Bugün dinine sahip çıkan insanlar var ya. Bugün Suriye'de nasıl sakalların arkasına sığınıyor. Dün terörist dedikleri adama bugün o mücahit deyip kucak açıyorlar. Beşar kahrolsun düşsün köpek diye bağırıyor Suriye halkı. Yarın bu insanlar da aynı şekilde bu sakallılara sığınacaklar. Amerika'ya karşı, Rusya'ya karşı, Rafizi İrancılara karşı. Akraban var iki tane anlattım, altı senedir anlatıyorum. Bunlar kafir diyorlar ki, Müslümanlara kafir diyorsun. Şimdi Beşer Esad'a destek verince diyorlar ki, bitti bizim için İran, kafirmiş bunlar. Ya illa öldürmesi mi lazım arkadaş? Adam açık açık söylüyor işte de. İmamiyete inanmayan kafirdir diyor adam. Adam bu Kur'an gerçek Kur'an değildir diyor Şii'le. Diyor Mehdi'nin zuhuru yakındır. Me Kabe'ye yürüyeceğiz diyor. Televizyonda bu haftaya televizyonda bunu konuştu Hizbullah resmi sözcüsü ya. Suud diyor yeni hedefimiz diyor. Yani çok doğumunda değil yani. Amerikan köpeği Suud yönetimi devrisin o problem değil. Onlar gitti mi ne olacak yani? Sen ben gariban üç tane. Zaten gücümüz bir şeyimiz yok. Ümümüzü sıkacaklar yani. Göreceksiniz. O yüzden kıyamete yakın iman sahibi avucunda kol, ateşi tutan insan gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüm hadisinde. E, i̇man böyle bir şey işte. Tutacaksın. Seni de yakacak. Elini de yakacak. Canını da yakacak. Derinliklere kadar seni yakacak. Ancak korkanlar bu nasihatlerden fayda alırlar. Allahı görüyormuşçasına Allah a ibadet edenler ve Allah'tan başkasına kulluk etmeyenler. Kad afle hemen tezakka. Allah kurtuluşun reçetesini söylüyor. Bu ateşten, kibirden, pislikten, musibetten, her türlü Allah'ın yasak ettiği kötü şeylerden kad afle hemen tezakka. Nefsini teskiyeden kurtulmuştur. Yüce bir ahlakı olan, yüce bir nasibi hazlı olan nefsini kötü arzu ve hevalardan isteklerden arındıran kad aflaha men nefis teskisi ahlak selefin en çok yaptığı şey. İbn Teymi'ye hapisteyken 80 kere Kur'an'ı atm ediyor. 81'incisinde canı çıkıyor. Onu bitirirken tam ayete geliyor umuttakiyle ki Rabblerine ibadet ederler Allah canını çıkartıyor. Ömürleri selefin sadece iman, küfür, tekfir konularıyla uğraşmak değil ki selefin işi gücü Allah'a ibadet etmek. Nafilelerle zaten farzlar Allah'ın emrettiği, onu yapmazsan karşısında cehennem tehdidi var. Nafile kıldığın namaz, nafile tuttuğun oruç, nafile verdiğin sadaka, Allah yolunda harcadığın, infak ettiğin şey. Millet takılmış bir zekata, zekat nedir ya? Yani? 10 milyar paran olsa 40'ta birinin, 10'da birinin, 4'te biri zaten. 10 milyar paran olsa, onda biri 1 milyar yapar, onun da dörtte biri 250 milyon yapar yani. Zaten trilyonluk adam burada ne işiyor? Versen versen en fazla 1 milyar zekat vereceksin. Ne var o parada ya? 1 milyarı çocuğun cep telefonuna veriyorsun, 3 milyarlık, 4 milyarlık cep telefon kullan. Bir de böyle zekat verdimi de sanki cennetin ortasından arsa almış gibi de bir ferahlanıyor ki. Ya ne var onda arkadaş yani? 3 kuruş, 5 kuruş verdiğinde cennet kazandığını zannetme yani. Yapacağın nafile infakındır seni cennete yakınlaştıracak. Tutacağın nafile orucun, tutacağın, kılacağın nafile namazın da seni cennete yaklaştıracak olan. وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ Sen bırak şimdi bu kadar pisliği. Tamam bu kadar analiz yeter. Bu kadar eleştiri yeter. Asıl iştigal etmen gereken yer kendi nefsin. O yüzden selef dediler ki, kim insanların kendi nefsiyle kendi nefsinin ayıplarıyla iştigal etmekten, insanların ayıplarından meşhul kalırsa, o kurtulur dediler. O yüzden Müslüman, kendi nefsinin ayıplarıyla uğraşandır. Yani kendi nefsini muhakeme yaparken de hep, tamam tamam, bu böyledir, geç tamam, sorun yok, suçun yok gibi bir yargılama değil. Hep bir tane art niyetli hakim düşünün, karşıdaki suçluya, hep suç işlemiş psikolojisiyle soru soruyor. Nefsine öyle soru soracak Müslüman. Kendi nefsinin ayıpleriyle uğraşacak. وَذَكَ رَسْنَ رَبِّهِ فَصَلَّ Rabbinin adını zikret, sen namaz kıl. hayat الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Ancak bilakis insanlar bunları bırakıp neyle uğraştılar diyor Allah subhanahu wa Dünya hayatını tercih etmekle. وَالْاَخِرَةُ خَيْرُ وَأَقْقَى Ahiret ise bu anlatılan itaatler ise onlar daha hayırlı, daha kalıcı olanlardır. اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْعُولَى Bunlar önceki sayfelerde var olanlardır. Suhuf-u İbrahim ve Musa. İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde de aynı şeyler yazıyor. Yani bütün dinler aslında özet olarak asıl da aynılar. Çünkü İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadisler Resulullah s.a.w. diyor ki, Biz peygamberler babaları bir, babaları bir, anneleri farklı kardeşler gibiyiz. Buradan kasıt dinin aslı olan tevhidin her dönemde her peygamberin aslında aynı olması sadece şeriatın fırının değişmesidir. Allah diyor bu yapılan nasihatler sadece bu kitapta değil. Bundan önce İbrahim ve Musa'nın da sayfalarında saklı olan şeylerdi. Burada sure bitti inşallah. Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız sureden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ver'sün o sözlerin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu aksıyla davam eden Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Sübhanekallahumma ve la ilaha illallah